En son şu bölümünde kalmıştık. Enva'ul ibadet illeti emarallahu biha mislul islami vel imani vel ihsan. allah Teala diyor ki rahim allah, allah Teala'nın yapmamızı emrettiği, kullarına yapmalarını emrettiği ibadet türleri nelerdir? El-İslam vel iman vel İhsan Bunlar müellif rahim Allah önce bunları zikrediyor. İslam, iman ve ihsan. Bunlar dinin ana temel mertebeleri. İslam, iman ve ihsan. Kitabın ileriki bölümlerinde Cebrail aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip o sorduğu meşhur imanın, İslam'ın, imanın ve ihsanın şartlarını içeren, ihtiva eden hadisle ilgili bölüm gelecek. Diyor ki müellif devamlı ve minhu bu allah Teala'nın bizlere onu birlememizi emrettiği yalnızca ona yapmamız gerektiğini emrettiği ibadetlerden bazıları da şunlardır. Tümü değil. Nedir bu ibadetler? El-Khavf. El-Khavf. Ne demek? Korku. korku. İlk zikrettiği ibadet, Khavf. Korku ibadeti. Korku ibadeti, buna İbim Ehli kitaplarında ibadet olan korku, khavf sır. Yani gizli anlamda insanın kalbinden hissettiği ibadet maksadıyla, tezellül, zillet maksadıyla duyduğu bu korkuya ilimehli havfu sırdı diyor. Bu ibadet. Yani ilimehli korkuyu üçe ayırıyor. Korku üçe ayrılır. İbadet olan korku buna biz ne diyoruz? Havfu sır. Bu Allah için yapılırsa ibadet olur. Başkasına karşı bu duyulursa ne olur? Şirk olur. Bir de haram olan korku var. Bunu insan yaparsa, bu, bu korkuyu hissederse, yaşarsa buna da ne diyoruz? Haram diyoruz. Bir de tabi olan doğal korku var. İnsanın aslandan korkması gibi. Değil mi? Bazılarının böcekten, fareden korkması gibi. Buna da ne diyoruz? Tabi korku diyoruz. Bunda günah var mı? Yok. Bunda günah? Yok. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye diyor ki kalbin salahı kalbin ıslahı kalbin düzelmesi ancak bu havf ile olur. Hatta diyor ki Rahimahullah kalbi harekete geçiren 3 tane ana temel motor vardır. Nedir bunlar? Havf Reca ve ney? Muhabbet. Muhabbet kalbin ana üç motoru diyor. Kalbi hareket ettiren, kalbi sürekli coşturan üç ana unsur. Hauf korku, Allah korkusu tabii. Reca ümit ve muhabbet Allah sevgisi. Diyor ki Müellif rahimehullah şey şeyhü Selim Temimi rahimehullah "Fema <gülüyor> hufizet hududullah ve ma harimeh" Allah Teala'nın sınırları ve haramları. Vavasal-vasirun bihi. Hedefe ulaşan kişilerin hedefe ulaşması Allah Teala'dan duyulan korku, reca ve muhabbet gibisiyle kesinlikle bunun dışındakilerle mümkün değildir. Bununla olduğu kadar. Yani bir insan hedefe ulaşmak istiyorsa Allah Teala'nın kendi hayatında Allah Teala'nın koyduğu sınırları korumak istiyorsa korkuyu, havu, recayı ve Mahabbeti ne yapması lazım? Çok iyi bir şekilde yerine getirmesi lazım. Şimdi gelelim ibadet olan korkuya. Buna biz ne dedik? havf sır. Havf kelimesi, havf kelimesi, korku kelimesi. Gelecekte, gelecekte, ister bu bir dakika son olur, ister on saniye son olur, ister bir ay son olur. Başa gelecek olan hoşlanılmayacak şeyden dolayı kalbin ne olması? Hoşnutsuz olması, korkması, ürpermesi, titremesi. Buna ne diyoruz? Kavf diyoruz. Buna kavf diyoruz. Ancak fayda ve zararın allah Teala'nın elinde olduğunu bilip başa gelecek, bu korkulacak şeyin Allah'tan geldiğini bilmek ve bundan korkmak bir ibadettir. Eğer bunu kul başka bir kimselere yüklüyorsa bu konuda ne yapmış olur? allah Teala'ya şirk koşmuş olur. allah Teala'ya ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur. Müellif burada Rahim Ahullahi bize korkuyla alakalı şu delili zikrediyor. فَلَا ve وَخَافُونِ Onlardan korkmayın. وَخَافُونِ <gülüyor> Ancak benden korkun in كُنْتُمْ mu'minin, Şayet müminlerden iseniz şayet gerçekten müminseniz iseniz diyor allah Teala Benden korkun. Yani peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri baktığınız zaman, konuşmalarına baktığınız zaman sürekli onların Allah'tan korktuklarını görüyoruz. Bunu ifade ediyorlar. Diyor ki mesela Nuh Aleyhisselam: Inni akafu aleikum azabeyumin azim. Ben sizlerin adına azabı, acısı büyük olan bir günden ne yapıyorum diyor, korkuyorum. Korku. Bu bir ibadet. Aynı şekilde şu diyor ki, "Kavmine ve inni akafu aleikum azabe yomin muhit. Geldiği zaman her şeyi kuşatan, saran azabıyla kuşatan o günün azabından ne yapıyorum? Sizin adınıza korkuyorum, Allah'tan korkuyorum. Aynı şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz birçok vesileyle bu ifadeyi kullanıyor diyor ki, "Ləseti o la alemukum billahi ve ashedhum lehu khshyten. Ben sizin aranızda Allah'ı en çok tanıyan, en çok bileninizim. Ve Allah'tan en çok korkanınızım diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Hatta sahabeler diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında, namaza durduğunda, onun göğsünden nasıl bir ses çıkardı? Tencerenin içinde bir şey kaynadığı zaman, aynen bu ifadeyi kullanıyorlar. Tencerenin kaynadığı zaman o kaynama sesi nasıl bir ses çıkartıyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü de ne yapıyor namazdayken? Bu şekilde hırıltıyor. Hırılt, göğsü ses çıkartıyor. Korkudan, haşyetten ve kavftan. Neyden korkuyor? Allah'ın azabından korkuyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz rivayette geldiği üzere rüzgar estiği zaman o rüzgarın korkusundan o korku nereye vururdu diyor sahabe. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yüzüne vururdu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Allah'ım bu rüzgarın şerrinden sana sığınırım. Bu rüzgarın hayrını da senden isterim diyerek ne yapıyor? Korkusunu ifade ediyor Allah Resulü Tabi korku korku bu dünyada duyulması gereken bir ibadet. Yapılması gereken bir ibadet. Ahirette olacak mı korku? Hayır. Ahirette artık cennete gidildiğinde hesap görüldükten sonra elbette ki o hesap mahşer korkutucu bir gün olacak. Ardından müminler cennete girdikten sonra artık korkuca ne bir şey olacak mı? Hayır. Yani bu kalbin ana motoru dediğimiz, kalbi ana hareket ettiren o üç sebepten korku cennette ne yapacak? Yok olacak. Allah'ın izniyle ne diyor allah Teala? Ela inne evliya <gülüyor> Allahi Ela inne evliya Allahi Allah'ın evliyalarına, veli kullananı ne yoktur? La havfun Korku yok. Dünyada var mı onlara korku? Evet. Var. Allah Resulü diyor ki benim bildiklerimi bilseydiniz ne yapardınız? Az güler. Çok ağalardınız. Hanımlarınızla yatakta zevk almazsınız. Korkudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiklerinden dolayı bunları bilseydik diyor ki çok ağlar, az gülerdiniz. Yatakta hanımlarınıza lezzet tat almazdınız. Ama dediğim gibi korku, korku bu dünyada kulun cennette o mükafata ermesi için bir nedir? Vesiledir. Bir araçtır. Ama sonuçta bir ibadet midir? Bir ibadettir. Bir ibadettir. Bu yalnızca Allah yapılması gerekiyor. İlim ehlinde bir tane zikrediyor. Diyor ki Mısır'a gitmiş bir zat, tevhidi bilen bir adam. Taksiciyle Mısır'ın bir kentine gidiyor. Mısır'da tabii Türkiye'de de olduğu gibi bir sürü türbeler var. Oralarda da yaygın. Hatta anlatıyorlar. Kabe'ye gelen bazı Mısırlılar böyle Kabe'nin etrafında bu kadar çok insanın tavaf ettiğini görünce şaş şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, gizleye dehşete düşürerek diyorlarmış ki ya bu da kimin, bu, bu kimin kabri? Yani Çünkü onlar genelde ne görüyorlar? 10 kişinin, 50 kişinin, 100 kişinin kabrin etrafında tavaf ettiğini görüyor. Ama Kabe'deki bu kadar binlerce, milyonlarca insanın tavaf ettiğini görünce şaşırıyor. Ya diyor. bu mübarek kim? Hani biz gördük, gördük. İmam Şafi'nin kabrini gördük. Hasan Elbedevi, şey, ahmet Elbedevi'nin e, şeyini gördük. Kabrini gördük, türbesini gördük. Oradaki tavafı gördük de bu Kabe, bu Kabe kimin kabri, kimin türbesi acaba? Diye ne yapıyorlar? Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. İşte Mısır'a gidiyor bir zat, bir vatandaş taksiye biniyor. Bu Hasan el Bedevi'nin türbesinin olduğu e, yerden geçilirken bir dilenci geliyor. Dilenci ufak bir para veriyor. Ufak bir e, para veriyor. Dilenci parayı alıyor. Dilenci parayı alıyor. Diyor ki Hasan el Bedevi'nin diyor adına işte daha fazla ver. Arttır. Bunu duyunca adam. Parayı veren o dilenciye parayı veren adam. Diyor ki tamam diyor ver parayı. Parayı geri istiyor. Zannediyor ki dilenci ve taksiye şoförü Adam Verdiği o 10 kuruşu alacak Yerine büyük bir para verecek. Çünkü kimin adını zikretti orada? Bedevi. Bedevinin adını zikretti. Alıyor parayı diyor ki Sana diyor para yok. Niye? Çünkü sen diyor ben sana Allah için verdim ama sen diyor İşin içinde ne yaptın? Beni kimle korkutmaya bak kaldın? Elin gibi bir insan olan, türbede, şu anda mezarda yatan ölü bir insanla korkutmaya çalıştım. Onun adına istedim, ben sana vermeyeceğim diyor. Taksiyelere devam et. Taksici mor arıyor, kız arıyor. Yolda sürekli ya settar, ya settar böyle. Allah'ım bizi koru anlamına gelen şeyler söylüyor. <gülüyor> Tabii Allah'ım demiyor. Şey diyor ki yanındaki ya diyor sen ne yapıyorsun? Diyor ki ya sen diyor çok büyük e, ayıp ettin, saygısızlık ettin Bedevi'ye. Ona diyor onun adı anıldı. Onun adı anıldığı için bir şey vermedin. Bizim başımıza bir şeyin gelmesinden korkuyorum. Onun için diyor ya Settar diyorum. Yani bedevi'den istiyor şeyi. Korumasını yol boyunca. İşte bu havfu sır, ibadet olan kafun nedir Bir örneği. Bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ee, Hud ee, kavmi ne diyor peygamberine? İnne kulü illa terake ba'du alihetine. Görüyorlar peygamberlerini. Diyor ki seni olsa olsa bizim diyor, bazı ilahlarımız çarpmıştır. Onun için sen böyle atalarımızdan duymadığımız şeyleri konuşuyorsun. Başka bir ayet-i kerimede allah Teala diyor ki ve yuhavvifûneke <gülüyor> billezîne min dunihi. Allah'ın dışındaki şeylerle seni korkutmaya çalışırlar. Ama az önceki ayette hatırlayın. Ne diyor allah Teala? فَلَا تَخَافُهُمْ Onlardan korkmayın. فَخَافُونِ Benden korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ müminlerseniz benden korkun. Tabi allah Teala peygamberlerinizi zikrederken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اُلَا يَكَلْ Onların hani dua ettikleri var ya o peygamberler biliyorsunuz birileri dua edecek makamları da karıştırarak kimlere yalvarıp kimlere el açabiliyor. Türbelere, peygamberlere el açabiliyor. Allah Teala ayet-i kerimede diyor ki: "Ula kelzin onların dua ettikleri var ya, onlar bile ne yaparlar? Yetegune ila rabbihimul vesileta. Eyhim Onlar bile o kendilerine dua edilen, yatanlar bile, kabirlerinde yatanlar bile Allahu Teala'ya daha da yakınlaşmak için ne yaparlar? Mesela. Vesileler ararlar. Yani senin vesile olarak gördüğün bile Allahu Teala'ya yaklaşmak için neler arıyor? Vesile arıyor. Yani bir peygamber, bir melek, bir veli Allah'a daha da yakın olabilmek için vesile. Yani salih ameller. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına bakın. Allah'ın rızasına kavuşturacak. Allah'ın rızasına ulaştıracak bütün vesileleri ne yapmış? Hayatına koymuş. Gecenin dizleri şişene kadar namaz kılanı kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Pazartesi peşemberi tutan peygamber aleyhissalatü vesselam. Her ayın 13, 14, 15'i oruçtan peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte vesile bu. Diyor ki Allah Teala onların bu dua ettikleri var ya onlar bu dua edilenler, bu yatanlar, bu ölüler Allah'a daha da yakınlaşabilmek için ne yaparlar? Vesileler ararlar. Veya <gülüyor> khafûne azabehu. Allah'ın azabından korkar. Kim bunlar? İnsanların gidip kendilerinden medet umduğu yardım istediği kimseler. Allah Teala onları bakın hangi makamda zikrediyor? Veya <gülüyor> khafûne azabehu. Allah'ın azabından Allah'ın azabından korkarlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerini sayarken, onları övme sadedinde, överken nasıl zikrediyor? Diyor ki, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Onlar bizlerden ne yaparlardı o peygamberler, o evliyalar, o salih kimseler? كَانُوا لَنَا <خَاشِعِين> Bizden korkarlardı. Şimdi sen kalkmışsın, türbeden korkuyorsun. Bir zarar verebilir. Diyor. Yani bu İbadettir. Allah'a karşı yapılması gerekirdi. Başkasına yapıldığı için ne oldu? Şirk oldu. Demek ki bu, bu ibadet ve bunun ardından müellif rahim Allah'ın zikredeceği ibadetlerin tümü ne yapılması lazım. Allah için yapılması lazım. İşte bugün sadece biz havf ibadetini zikrettik. Onunla yetinmeyeceğiz Allah izin verirse. Dedi ki havf ibadeti. ibadet olan havf, korku var. Bu Allah için yapılırsa ibadet ve bu ibadetin üst makamlarından kalbi harekete getiren ana faktörlerden. Eğer hayatında günah varsa bil ki havf mertebesi kalbinde yerini tam bulmamış demek. Yani hala günahları işlemeye devam ediyorsan korkunda problem var. Sevginde problem var. Umut ettiğin şeylerde problem var. Eğer bunlar gerçek manada yerini bulsaydı kalbinde bunlar seni ne yapardı? Bu işlemiş olduğu günahdan alıkoyardı. İkinci korku haram olan korku. Buna da örnek olarak şunu veriyor alimler. Adam sakal bırakacak ya insanlardan korkuyor, patronundan korkuyor. Hanımından korkan bile var sakal için. Başını örtecek. İşte ne yapıyor? Diyor ki okuldan atılırım. İşten atılırım. Bunların hepsi nedir? Haram olan korku. Bu şirk değil. Bazıları bunları karıştırıyor. Adam diyor ki işte diyor İstanbul diyor, Üniversitesi'nde başını açan kızlar diyor müşrik oldu. Tağuta diyor şey yaptı. İtalya'da. Hayır. Yani ibadet olan, ibadet olan korku ayrıdır. Haram olan korku ayrıdır. İbadette ne var? Huduğu var. Zillet var. İbadette bu var. Adam yolda ne dedik? Şoför gidiyor. Yasettar, Yasettar diye. Korkuyor. Bir zillet var. Habire yalvarıyor bedeviye ki ne olsun bedevi onu korusun. Haram olan da ne var? Yani... İsyan var. Allah-u Teala'ya karşı bir ne var? İsyan var burada. Evet. Ama bu şirk değil. İnsanlardan korktuğu için Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Ya sana uzaklaşmıyor. Tabi olan korku da dedi ki aslan. Şuraya aslan girse. Herkes hop. Kaçar. Bu da tabi korku. Bu da caiz. Yani caiz derken bu doğal bir şey. Yani. Bu ne şirk ne haram. Yolda gördün. Korktun. allah Teala Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Bu Birisi de i̇şte biliyorsunuz yumruk atıyor, öldürüyor. Ondan sonra Mısır'dan çıkacak. Nasıl? Allah onun çıkışını anlatırken ne diyor Atilla? allah Teala. Fekaraca min ha kaifen. Musa nasıl çıktı Mısır'dan? Korkarak çıktı. İnsanlardan korkarak çıktı. Yani bu doğal korku. Problem havfu sır ibadet olan korkuda. Falanca türbeden sana zarar vermesinden korkuyorsan o zarara da ancak Allah kadirse. Artık türbedeki, kabirdeki adam sana fayda ve zarar vermeye kadir mi? Hayır. Türbeye gidip 10 kuruş istesen şirk. Neden? Yani türbeye gidip on kuruş istesen de şirk, 10 trilyon istesen de şirk. Niye? Çünkü sen on kuruş isteyerek türbedekinin Allah-u Teala gibi sebeplere bağlı olmadan Verdiğine itikaz ediyorsun. Allah-u Teala sebeplere bağlı olmadan ne yapıyor sana? O anda verir. Fabrikan yoktur, işin yoktur, bir şey olur. Allah-u Teala sana ne yapar? Zengin edersin. Ve Allah-u Teala gibi Ne yapıyorsun sen ona? Seme, işitme şeyini veriyorsun. allah Teala nerede olsa olsun seni işitir. Ölü toprağa girdikten sonra seni işitir mi? İşitmez. 10 kuruş sen şirk, 10 trilyon destesen de şirk. Aynı şekilde Sadece Allah'ın sana vereceği zararı, o türbedekinin zarar vereceğini düşünüyorsan, ve ondan ümit ediyorsan, adam diyor ki İstanbul'da deprem oldu, bütün türbeler diyor, ne yaptı? İstanbul'u korudu. Bu şirk. İstanbul'u koruyan kim? Yani bu depremi gönderen kim? allah Teala. Depremden koruyacak olan kim? allah Teala. Yani bizler şirk mefhumunu, şirk konusunu sadece, sadece namaz kılmaya, putun önünde secde etmeye indirir gelsek, olayı kaybederiz. Evet, iftar az kaldı. Bunu netinelim. Önümüzdeki çarşamba günü inşallah aldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanahu ve Allahu teala. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Estağfirullah ve